C.D. Ömer'le iki gece bir gündüz boyunca mücahitlerle hangi yollardan etkin ve düzenli bir yardımın ulaştırılabileceğini görüştük. Bu arada kampın yeri değişmişti. Halen Mısır'dan yetersiz, devede kulak bir yardım geliyordu. Seyir İdris'in İtalyanlarla ateşkes ilan ettiği sırada İngilizlerle de bir anlaşma yapmış olması İngiliz yetkililerini Mısır sınırları içindeki senusi dolaşımına yerel sınırlar içinde kalmak şartıyla, belli bir hoşgörüyle bakmalarını sağlamıştı. Feci halde ihtiyaç duyulan erzak depoları için, özellikle zaman zaman İtalyan konvoylarını vurup, ganimet toplayan küçük savaşçı grupların, sahildeki en yakın Mısır şehri olan, Sallum'a gelerek ele geçirdikleri, daha çok İtalyan katırlarından ibaret, ganimetlerine göz yumluyordu. Ne var ki, mücahitler için, hayli tehlikeli olan bu seferler sıkça yapılamıyordu. Hele İtalyanların Mısır sınırı boyunca dikenli tel döşemelerinden bu yana. C.D. Ömer'le erzak nakil yolu için en uygun alternatifin benim geldiğim yol olduğu ve Mısır vahaları Bahriye, Farafra ve Siva'da gizli depoların oluşturulması gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Fakat o bu planın bile, İtalyanların gözünden uzun süre saklanabileceğinden emin değildi. Sidi Ömer şüphelerinde haklıydı. Çünkü birkaç ay sonra bu yolla gönderilen bir yardım kervanı, Cabub'la Calu arasında İtalyanların saldırısına uğradı. Bunun üzerine İtalyanlar bir et tarfavide, iki vahanın tam ortasında müstahkem bir karakol kurdular. Bununla da kalmayıp bölgeye güçlü devreye birlikleri gönderdiler. Böylece bu yoldan ikbal sağlamak artık son derece tehlikeli bir hal aldı. Yapılacak bir şey kalmamıştı, artık dönüş yolumuzu düşünüyordum. Batıya doğru kat ettiğimiz uzun ve yorucu yolu izleyerek, geri dönmeyi pek gözüme kestiremediğim için, C.D. Ömer'e izlenebilecek daha kısa bir yolun olup olmadığını sordum. Vardı ama tehlikeliydi. Salluma dikenli tel bariyerini yararak ulaşan yoldu bu. Sallumdan un getirmek için küçük bir mücahit çetesi, Sık sık bu tehlikeli yolu kat etmek zorunda kalıyordu. İstiyorsak onlara katılabilirdik. Buna karar vermekte güçlük çekmedik. Zeyt ile ben bir daha hiç görüşmemek üzere Ömer el Muhtar'la vedalaştık. Ömer el-Muhtar 8 aya varmadı, son kurşununa kadar savaşarak İtalyanlara esir düştü ve onlar tarafından asılarak şehit edildi. Yalnız geceleri yapılan bir haftalık yürüyüşten sonra 20 kişiden oluşan çetemiz, Cebel Ahtar'ın doğusundaki engebeli toprakları ardıç ormanlarını geçerek Mısır-Sireneyka sınırında ayrılmayı planladığımız noktaya vardı. Bu nokta rastgele seçilmemişti. Tel örgülü bariyer sınırının büyük bir bölümünü kat ediyordu. Ama o günlerde bazı noktalarda henüz tamamlanmamıştı. Birçok bölgede peş peşe birkaç set kurulmuştu. Ama bazı yerlerde henüz sekiz ayak yüksekliğinde, dört ayak eninde, Tel duvarlar halindeydi bariyer. Bizim seçtiğimiz noktada, sadece yarım mil ötesinde zırhlı araçlarla takviye edilmiş bir sınır karakolunun varlığına rağmen, bariyerin iki sedli aşılmaz bölgelerine göre yarılıp geçilmesi daha kolay olan bu tamamlanmamış noktalardan biriydi. Mısır sınırından birkaç mil içeride Senusi örgütünden bir grup hayvanlarımızı değiştirmek için bekleyecekti. Bunun için bizim kendi hayvanlarımızı tehlikeye atmamız gerekmiyordu. Mücahitlerden birkaçı bu hayvanları yedeklerine alarak geri döndüler. Geri kalanımız gece yarısından biraz önce dikenli tellere yaklaştık. Tek sığınağımız karanlıktı. Çünkü İtalyanlar sınır boyundaki bütün ağaçları, çalıları kesmişlerdi. Kuzeyde ve güneyde birkaç yüz metre öteye birer gözcü dikerek, Zeyt ve ben de içinde olmak üzere altı kişi, ellerimizde daha önce İtalyanlardan ganimet alınmış, tel kesici makaslar, ağır deri eldivenlerle ilerliyor ve bu arada tüfeklerimizle birbirimizi koruyorduk. En küçük seslere bile duyarlı bir dikkatle dört ayak üzerine sürünerek ilerlerken, bedenlerimizin altından, kumun hışırtısından ve bir gece kuşunun seyrek şakımalarından başka bir şey işitilmiyordu. Sonra ansızın ilk tel kesen makasın sesi çınladı kulaklarımızda. Ne olduğunu bilmemize rağmen yine de İlk anda ürpertici bir uyarım olmuştu bu. Sonra başka makas şakırtıları izledi. Snap, snap. Yumuşak bir sesle tel spiraller yere düşüyor, bariyerde açılan delik derinleşiyordu. Ansızın yine bir kuş sesi işitilir gibi oldu. Ama hayır, bu seferki kuş sesi değildi. Kuzeydeki gözcümüzün, tehlikenin yaklaştığını duyuran sesiydi. Ve hemen aynı anda bize doğru yaklaşan araçların motor seslerini işittik. Bu arada bir projektör kör kör dolaştı alanda. Aynı anda hepimiz birden yere yapıştık. Yalnız tel kesen arkadaşlarımız son bir çabayla işlerine devam ediyorlardı. Artık gürültü olmuş olmamış aldırdıkları yoktu. Makasla kesiyor, sonra kesilen telleri tüfeklerin dipçikleriyle delicesine itip yol açıyorlardı. Bir iki saniye sonra patlama sesi işitildi. Bu bizim kuzeydeki gözcümüzdü. Zırhlı araçtakiler onu hedef almış olmalıydılar. Çünkü projektör o tarafı alçaktan taramış ve peşinden de bir makineli tüfeğin uğursuz takırtısı işitilmişti. Artık motor sesleri iyice yaklaşmıştı bize. Projektör ışığı aydınlık bir dörtgen halinde bizim üzerimizde durdu. Bunun ardından makineli tüfek atışları başladı. Ama kurşun yağmuru yüksekten seyrediyordu anlaşılan. Kurşunlar kulaklarımızın üzerinden vızıldayıp geçiyordu. Hemen yüzü koyun yatarak biz de tüfeklerimizi ateşledik. ''Projektöre! Projektöre!'' diye seslendi bizden biri. ''Projektöre nişan alın!'' Ve birkaç el ateşten sonra projektör ansızın sönüp gitti. Keskin nişancılardan biri onu haklamakta gecikmemişti. Zırhlı araç olduğu yerde çakılı kaldı ama makineli tüfek körcesine ateşe devam ediyordu. Tam bu anda öndekilerden biri ''Tamam, tamam koşun!'' diyerek bariyerin yarıldığını duyurdu. Önümüzde açılan daracık gedikten, elbiselerimizi, elimizi kolumuzu tel örgüye sıyırtarak peş peşe ilerlemeye başladık. Arkamızdan koşar adımlarla bornozlu iki karartı yetişip kendilerine bariyerde açılan gediye attılar. İşlerini bitiren gözcülerimizdi. Görünüşe bakılırsa İtalyanlar zırhlı aracı bırakmış, bizimle açık bir çatışmaya girişmişlerdi. Sonunda Mısır toprağına ulaştık. Sınırın ötesinden açılan ateş altında koşarak kendimizi kayaların, kum yığınlarının, çalı kümelerinin ardına attık. Şafak sökerken tehlikeyi atlatmış ve Mısır topraklarında epeyce ilerlemiştik. 20 civarındaki adamımızdan beşi kayıptı. Muhtemelen ölmüşlerdi. Dördü de yaralanmıştı ama yaraları hafifti. Cenabı Allah merhamet buyurdu bize, dedi yaralı mücahitlerden biri. Bazen Yarı yarıya kayıp vermişizdir tele geçerken. Öldürmeyen Allah öldürmez. Ölenler için de öldü denmez ya. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah yolunda katledilenlere öldü demeyin. Çünkü onlar diridir. Demiyor mu? İki hafta sonra mars Matruh yoluyla İskenderiye'ye ve oradan da önceden bağlantılı bir tekneyle Yanbu'ya, Hicaz'ın liman şehrine döndük. Sonra da Medine'ye. Serüvenimiz iki ay sürmüştü ve Hicaz'da yokluğumuzun kimse farkına varmamıştı. Sidi Muhammed Ezzuva ile birlikte, Medine'deki mütevazı Senusi zaviyesinin eşiğinden içeri adım atarken, ölümün ve çaresizliğin bütün bu boğuk hatıralarıyla dolup taşıyordu içim. Ardıç ağaçlarının kokusunu, kulağımın dibinden vızıldayarak geçen kurşunların kalbimde uyandırdığı ürpertiği ve Umutsuz bir arayışın burukluğunu duyuyorum. Sonra, sonra o acılı Sireneika günlerinin hatırası, Geçmişin karanlıklarına gömülüyor. Ve geriye sadece, ölüme vakarla yürüyen mücahitlerin yüzlerinde gördüğüm, O kutlu hüzünün silinmez çizgileri kalıyor gözlerimin önünde. İşte bir kere daha büyük Senusî'nin karşısındaydım. Bu yaşlı cengaverin yorgun yüzüne bakıyor, Ve bir kere daha öpüyorum, Tutamaz hale gelinceye kadar kılıç tutan bu yorgun eli. Allah uzun ömürler versin oğlum, Allah selamet versin. Görüşmeyle bir yıl geçti. Öyle bir yıl ki, ümitlerimizin de sonunu gösterdi bize. Fakat Allah'tan gelene şükürden başka ne denir? Gerçekten de zor, acılı bir yıl olmuştu Seyyid Ahmet için bu. Ağzının çevresindeki kırışıklıklar daha derin, sesi daha kısıktı şimdi. Yaşlı kartal iyiden iyiye çökmüştü. Sıcaktan korunmak istermişçesine beyaz bornozuna iyice bürünmüş ve gözleri uzaklara dalıp gitmiş, orada halın üzerinde çömelmiş oturuyor. Hiç olmazsa Ömer el-Muhtar'ı kurtarabilseydik diye fısıldıyor. Zaman varken onu Mısır'a kaçmaya razı edebilseydik. Kimse kurtaramazdı diyor Ömer'i diye teselli ediyorum onu. Çünkü kurtulmak istemiyordu ki o, mağlup olmaktansa ölmeyi tercih etti. Onunla vedalaştığım zaman bunu biliyordum Seyid Ahmet. Ağar ağar başını sallıyor. Evet, anlamıştım. Ben de anlamıştım bunu. Ama anladığım zaman çok geç olmuştu artık. Bazen düşünüyorum da bundan 17 yıl önce İstanbul'un çağrısına kulak vermekle hata etmişim. Sadece Ömer'in değil, bütün senusilerin mahvına yol açan da bu değil miydi acaba? Buna verecek cevabım yok tabii. İngilizlere karşı gereksiz yere savaş açarken onun hayatının en büyük hatasını işlediğini düşünmüşümdür hep. Fakat diye ekliyorsa idam et. İslam halifesi kalkıp benden yardım isterken başka ne yapabilirdim ki? Akla mıydın yoksa aptalca mı hareket etmiştim? Ama insan vicdanının sesini dinlediği sürece Allah'tan başka kim bilebilir onun akıllıca mı yoksa aptalca mı hareket ettiğini? Gerçekten de kim bilebilirdi bunu? Büyük Senusi ızdıraplı bir şaşkınlık içinde başını bir o yana bir bu yana sallıyor. Göz kapakları ağırlaşıp bulanık gözlerini perdeliyor. Ve ani bir kesinlikle fark ediyorum ki artık bu gözlerde hiçbir ümit ışığı parlamayacak.